üzeri özendirmedir. Şerehli her yerde vardır. Ama Mekke'de yok değil. Buna işaret için söyledim. Allah hepimize mağfiret etsin. Kişi eğitilir kardeşlerim. Eğitilmeyecek bir şey yok. Ama insanın neye talip olduğunu anlaması gerekir. İsimlerin bile insan üzerinde büyük hakimiyeti var. Mesela ben Musa kelimesini gördüm mü Hemen aklıma Musa Firavun'un kıssası geliyor. Musa'daki inceliği, yürekliliği, Firavun'un karşısına çıkıştaki cesareti, ona söylediği sözleri, mücadelesi, koskoca bir nehrin havaya kalkması, bunların hepsi benim gözümün önünden geçiyor. Ve Rabbin Subhan-ı kitabında biz ona furkanı verdik diyor. Yani yani doğruyla yanlışın ayırt edilme özelliğini diyor ben Musa kelimesini böyle incelediğimde hep bunu görüyorum. hakikaten Musa kardeşimizde de bu özellikleri bulmak yani bakan insan için görür mesela bir İsa kelimesini ele aldığımızda çok ayrı bir özellikler var insanın ismiden bütünleşmesi çok hoş bir şey keman ismi de kamillikten gelir Rabbim haktan ayırmasın seni kamil bir iman sahibi yapsın kendi odada ama düştükken bir davet var Allah Allah kendi odada ama düştükken bir davet var Allah, Allah. selamun aleyküm la ilahe illallah odunlar mı düştü kardeşler misafir davet etti arkadan Musa davet etti vaziyet ağır kelime söylememek gerekiyor <gülüyor> o da dayanamıyor ha? ama yazıları ben görüyordum hayırlısı inşallah Cumhurbaşkanı ile Başbakan bir akıl hastanesinin olduğu yere gitmiş ziyaret etmiş bütün hastalar ufkun bir alkışla böyle alkışlamışlar bir tanesi hiç yerinden bile kalkmamış Cumhurbaşkanı gelmiş tam onun hizasında durmuş Neydi mi sen niye alkışlamadın? Sen de mi hastasın? Yok demiş. Ben gardiyanım demiş. Hasta alkışlayanlar demiş. <gülüyor> yani Allah yardımcımız olsun. Allah'tan ayırmasın kardeşlerim. Allah birbirine hep arırdır bir ayedenlerden ayırılsın. sahabelerin böyle yaşantıları bizim için bulunmaz bir örnek hakikaten o kadar güzel karakterleri var ki çok şakacı, şen ama birbirlerine karşı öyle kardeşçe duyguları var ki çünkü kitabında Rabbim sübhan ve Kuvveti onlar birbirine karşı çok yumuşak kafirlere karşı serttir bu çok güzel anlamışlar ve birbirlerine sert incitecek her türlü davranıştan uzak durdukları gibi mesela müslümde bir rivayet var ilk okuduğumda tam kavrayamamıştım ama sonraki vakalar bana hadisin ehemmiyetini çok çok daha güzel öğretti bir gün bir yolculuktayken, seferdeyken bir tanesi olur inşallah Allah kabul etsin aleyküm selam bir sahabe hafif uyukluyor ve yanındaki sopayı başka bir kardeşi saklıyor tabi uyanınca arıyor bulamıyor ve insanlar gülüşüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kardeşinizin diyor bir eşyasını izni olmadan alıp da saklamayın diyor. Şaka bile olsa, şaka yaptık dediklerinde, şaka bile olsa bir kardeşinizin sopası dahi olsa alıp saklamayın diyor. Meseleyi yakaladınız mı kardeşlerim? Am ecmain. Yani şaka güzel bir şey ama bu şaka ayrılığa sebep olmayacak birisi somurtup kıpkırmızı olurken diğerleri görmeyecek herkes gülecek şaka ve rahatsız olmayacak yani ölçüyü o kadar güzel koyuyor ki bu düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan adamın birisi geliyor bir deve istiyor şuna diye bir deve yavrusu verildi. diyor adam kızır. e Allah'ın Resulü ben deve yavrusunu ne yapayım ben senden deve istiyorum e diyor, her deve bir devenin yavrusu değil mi diyor öyle değil mi Allah yardımcımız olsun. birisi geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadını tanıyor sen diyor şu gözünde yok olan adamın karısı değil misin diyor <gülüyor> diyor kocamın gözünde gök yok diyor muhakkak ki her insanın gözünde göklük yana aklık vardır diyor aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakat. Allah hepimize hayır nasip etsin Allah Resulü ve vesselamın diyor şu kadar yıl hizmetinde bulundum Enes diyor bazen diyor ona kızdırdığım olurdu verdiği görevi yerine getirmediğim olurdu Çocuklara dalardım diyor. Bir de bakardım ki diyor, ensanda bir el. Gücü hissederdim ama yumuşaklığı da hissederdim diyor. Beni kendime tam dönderir. Seni iki kulaklı. Hala burada mısın? Söylediğimişe gitmedin ne der diyor. Allah bizlere böyle alak nasiresin. Ali kimselerimiz Allah'a ama kızgınlık da bizde var. Hoşgörü de. E bunlar birden terbiye olmaz kardeşlerim. İnsan düşünün kendisinden ileri seviyeli, ahlaklı, olgun, e gerçekten karakterli insanlarla ola ola ola yumuşar. Yani insanın vasıflı insanlarla bir arada olması hayrı gündeme getirir. Değişir. Değişmemesi zaten mümkün değildir. Mesela geçmişteki alimler bulmayan da şöyle demişlerdir. Bir hoca talebesini yetiştirdiğinde talebe hocasını geçememişse bir hoca değildir. Talebe de talebe değildir der. Bunlara dikkat etmek gerekir. Düşünün bir 99 kişiyi öldüren insanın misalini okuduğumuzda adam pişmanlık duyup ilim ehli diye birine gitmesi var. O Allah seni affetmez diyor. E Karşıda 99 kişiyi öldürmüş adam var. Ters cevap verdin mi ne yapar? Adam sana mı acıyacak? Bunun da kellesini koparmış. Ama yine arıyor. Karşıdaki adam ne diyor? E sen tevbe ettikten sonra diyor. Allah'la senin arana kim girebilir ki diyor. Ama sen orada durma. Orada hayırlı insanlar olsaydı diyor. Sen bu kadar adamın canına kıymazdın diyor. Allah bizi hayırlılarla kılsın. Hayırlı arkadaşları tanıyıp onlarla bir araya gelmeyi nasip etsin kardeşlerim yani burada ameli ortamı kişiyi düşünerek insan seçebiliyor sorduğun sorunun bir cevabı herhalde yeter değil mi Kemal ama ilim ehliyle alakalı bir hadis-i şerif var Hiç okudunuz mu bilmem duymuşsunuzdur ilim ehliyle diyor kadri kıymetini gerek eşi gerek çocukları kendi ailesi kadri kıymetini anlamaz diyor ama düşünün bir ilim ehli için gökteki melekler dağdaki hayvanlar karıncalar denizdeki balıklar dahi tövbe istifar ediyor mu? ediyor öyleyse hani derler ya yap iyiliği abdenize mahluk bilmezse haluk bilir yani yaratılan bilmezse yaratan bilir ama bizlerin etrafına çok çok dikkat etmesi gerekir kendimizi yetiştirirsek hakka sevk edersek Allah muhakkak bize sevdiğini çıkarır burayı yakaladın mı yani sen hayra talip olursan hayra talip olanı da Allah sana çıkarır eğer kişi Allah muhafaza şerre talipse o da ona kolaylaştırılır Allah bize hayrı kolaylaştırsın sadıklarla birlikte kılsın bizleri muhabbet ehli ihlas ehli o sadık insanların arasına koysun. Önemli olan bu kardeşlerim. Aleykümselam varamutum. Amin, izmayin. Yani bütün gelen nastarla insan yaşantısını şöyle bir gözden geçirse, bakın bunun yanında e, şunu da unutmamak gerekir ki, mesela bir sabah namazına 40 gün hiç kaçırmamak şartıyla sürekli devam eden de fısktan bir şey kalmaz diyorum onların arasında. Hazreti yani sallallahu aleyhi ve Yapılan ameller de insanın fıskını götürebiliyor kardeşlerim. Yani değişmeyecek o hüküm. Amelleri yaptın mı? Bakın bir sabah namazı deyip de geçmeyin. 40 vakit sabah namazını cemaatle kılan bir adam da fısktan eser kalmıyor bunlar basit ameller değil kardeşlerim amellerin hiçbiri basit değildir de Rabbim hayırlısını versin alemci değil ibadet edenlerden eylesin Adam ahireti hazırlıyorsunuz kardeşim hemen kırmızıyı baktınız adam da hoşlanmadı kırmızıdan çekti gitti bizim katta bir esnaf var pek tadı tızı yok onların faiz yerler cepo yaparlar falan denizden geldiler yeni millet hoş geldin ne yaptınız falan filan diyor benim sözüme de kızmaz ahirete antrenman etmeye gitmiş dedim tabi millet bakıyor e ne olacak şimdi ateşten serinlemek için niye girdi denize girdi nasıl girdi çıplak girdi e şimdi orada yanmaya gitti ahirete hazırlık yapıyor karşılığı da orada ateşte yıkanarak ne yapacak dayanmaya çalışacak burada dayanamayıp o ateşe girerken bile o ateş ona hüccet de farkında değil. Hani soru sordu ya insan bazen burnunun dibindeyekinin kıymetini bilmez, değerini bilmez. Aslında deniz bile denize girenlere hüccettir kardeşlerim. Yeter ki bakmayı bil. Yeter ki görmeyi bil. Ama göz önüne set çekilirse kulağa ağırlık konursa kalp kölenirse Allah muhafaza hiçbir şey kalmaz demin de dediğimiz gibi dedesi oğlunu okulda ne öğrenmiş diye çekiyor ya oğlum söyle bakayım diyor bir elimde 3 elma öbür elimde de 2 iki elma ikisi kaç tane der sorunlar üzülüyor ya matte de Biz okulda diyor, hamsilerle diyor toplamayı öğrenmişdir? Elmalılan yani, değil ki diyor. Yani o hamsi görmek istiyor. hamsiyle toplamayı çıkarmayı öğrenmiş. Elmalılan değil. Yani öyle bakıyor hesabı dona göre. Biz de eğer hesabı ahirete göre yaparsak, o zaman bak büyük bir sabır var çünkü dünya müminin hapishanesi kafirin cenneti Allah dünyada da ahirette de iyiliği güzelliği bizlere nasip etsin düşünmesine sorduğun soruya binaen her tağutun firavunun karşısına Allah bir plan bir göndermemişim kardeşlerim Onlara gelip de hakkı en güzel hem de filan gibi birine yumuşak davranan Musa aleyhisselam değil mi? Anlayacağı dilden yaklaşmamış mı? Aleykümselam ve rahmetullahi berekat. Allah razı olsun. Ama buna rağmen yanındakinin kıymetini bilemedi. Ebu Cehil'i düşün neden inanmıyorsun neden kabul etmiyorsun sorusu kendisine sorulduğunda Ebu Cehil'in vermiş olduğu cevabı hatırlıyor musunuz kardeşlerim? Kemal hiç dikkat etti mi buna? Biz diyor Haşim oğulları inandır. şurada diyor hep yarışırız yani sırf hasetinden biliyor musun? yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hem vasfını öven hem karakterini öğren hem de haktan geldiğini bilen birisi. Yalanını mı gördün sözüne? Asla diyor. Peki neden? Biz diyor Haşim'in onları ile hep haset içindeyiz. Yani yarış içindeyiz. O diyor şimdi öyle bir şey getirdi ki biz onun üstünü getiremeyiz. Onun için inanmıyoruz diyor. Sübhanallah onun dibinde bir derya var ama bak bir haset onun gözünün önünde perde mi düşmanlığı sırf onun için yapıyor Rabbim gözümüzü hakka dikenlerden eylesin kardeşlerim gönlümüzü haktan korkanlardan eylesin gönül güzel bakarsa güzel görür güzel görürse güzel düşünür ağızdan da güzel kelimeler çıkar. Ali Kumbzalamlarım, tabi Hoş geldiniz. Alban, Arnavut musunuz? Benim bir kardeşim vardı, Alban diye girerdi. Türkiye'de misin? Tıvafuk mu girdin? Bizi tanıyor mu? Tıvafuk. Hayırlısın inşallah. İyi hoş geldin kardeş. Türkçe iyi anladığına göre mesela yok o zaman. Ya Türkiye'de öğrencisin ya Osmanlı torunusun. Bilmem. Hayırlısın. Has anavıt aslanım benim. Zaten has anavıt olmasam has anavıt yazmaz. Öyle. Allah imanı da sabit kılsın. Nereye kaçıyorsun kardeşim? Hı? Nereye kaçıyorsun? Tren yolla mı gidiyorsun? Makinistlik mi yapacaksın? Hoş bakalım. Aleykümselam bana ve veren. Amin, amin, amin. Hayırlısı be Albertun. Neden diye bir şey yok. Herkesin bir yolu vardır. O yolda gider. Bazen insan şaşırır. Ama kişinin işlediği amellerin de bir neticesi vardır. Yok, olacak bir şey yok. bakarsanız bakın inanan insanlar vardır inanan insanlar hal ve hareketlerine çok dikkat etmeleri gerekir dikkat edildi mi hakka uyuldu mu o hakta birleşme bir olur fısk küfür ve küfür olan şeyler olursa bu her zaman ayrılığa Bölünmeye, parçalanmaya ve her iki tarafta da kulak verenlerin, birleşenlerin olduğunu görürsün. Bundan hepsi olacak yaturum. Muhakkak insanın sabrı bir yere kadardır. O sabır zorlandığı zaman bir dereceye kadar insan tahammül eder biz bir şey yapmadık odalarını kendileri açtılar kendileri gittiler ve odalarını kurdular. bizdeki hiçbir şey yok ama her yerde durduk ki madem soruyorsun Ebu Maaz burada konuşsun Musa da burada konuşsun her yerde Hüseyin bizi banmadı Hüseyin bizi attı Niye banlıyor? Niye ediyor? Her yolda boyaymıştır. Halbuki bununla hiçbir vakaları olmadı. Hiçbir şey de yapmadı. Ama o kadar çok yalan söylediler ki, o kadar çok iftira ettiler ki, insan bazen dayanamıyor. En sonunda, madem ban istiyorsunuz dedik biz de banladık ama hiçbir zaman banlı değillerdi kardeşlerimiz de burada şahit söylemişler var mı? Seyfullah da burada var mıydı? hep açık aradılar bir şey konuştuk hep özelden kardeşlere bir şeyler dediler bu ayette bu bunlar var mı? bunlar hadislerde geçiyor mu? Sorun şöyle, sorun böyle. Ya paylaşlanmamı ki burada insanları bölme, parçalama gibi bir şeyimiz ki bizim. Bir despotluğumuz bir zalimliğimiz de yok. Allah bizi her türlü kötülükten korusun. Vallahi odaya girdiğimde mayına basacağım diye korkuyordum birine şaka yazacağım veya bir şey edeceğim diye aklım çıkıyordu ama şimdi öyle hiçbir şey yok elhamdülillah Rabbim'e hamdolsun gittiler açtılar derslerini yapıyorlar istediklerini yapsınlar ben bunu ikilik benimle şubu olarak görmüyorum İstediler. Allah tenasip etti. Hayırlı olur. Bu kadar mı basit? Anlatabildim mi? Tabii. Ben sisteme de yazdım. Şifre de verdim. Admin olarak da yazdım. Ama tek satır yazmadılar. Hatta bakın daha önce mesela birçok vaka oldu. Allah her türlü gıybetten, dedikodudan, iftiradan bizi korusun. Ee, ek dediği bir kadın girmişti. Ben ona terbiyesizlik de yapmadım. Mesela ahlaksızlık da yapmadım. Ben haddimi bilen birisiyim. Eşim, çocuklarım, turan sahibi birisiyim. Ben haddimi bilirim. Ben ona terbiyesizlik yapmışım ya tan arka göster yapmışlar birçok şeyler söylemişler değmez Ben kimse için bir şey demediğim gibi arkamdan konuşulması da e, hoş değil sorun burada kardeşlere e, tacitin baybordnun kime ahlaksız dediğini kimi yerdiğini hepsi söylesinler ben bunların da karşılığında çıkıp da tacittin abi Tan Bunlar bana niye ediyorsun demedim demem de ben ikiliye talip değil bire talibim daha bir gün karşısına çıkıp da tam 15 senedir sırtımdadır 15 senedir ben bunun her şeyini görürüm daha bir gün çıkıp da sen bana niye bunları yapıyorsun? demedim demem de herkes hesabını Allah'a verecek anladın mı kardeşim kardeş olan aynı yere gelir Aynı safta durur. Ona hiçbir sorunum yok. Sorun olan kendisiyle halletsin. Hiç önemli değil. Rabbim hayırlısını versin. İnananlar e, tek saf olur. Kardeş olur. Birbirlerini Allah için sever. Bırakın yalanı vallahi, billahi, tallahi diyerek yalan bir söylenmez. Onun için dikkat etmek gerekir. Allah razı olsun Kemal. Selametle inşallah. Benim kimsenin hesabım yok. Evimde de kaldık, misafirim oldum, şahsen de tanıyorsun. Aleyküm selamlar amir. Herhalde ne demek istediğimi anlamışındır amir benim sorunum yok sorun olansa halletsin kardeş. biz bu odayı açtık geldiler, ettiler sohbet ettiler, mani olduk olmayız da. ama her şeyin bir kabili sabrı, bir şeyi var hayır yerine şerre sebep kullanacaksa, buna da mani olmak gerekir Allah hayırdan ayırmasın. Herkes oda açabilir. Kimse mani olamaz. İsteyen istediği odaya gider. Bakın mesela şu odadaki kardeşler söylesin. Ben online olup da internette hiçbir odaya davet eder miyim? Bana yazmasanız size yazı yazar mıyım? Kadın olsun erkek olsun sorun. Hiç kimseye yazmam bir bayan dahi bana yazmaya çalışsa on dakika düşünürüm. Cevapleri mi vermeyeyim beni diye. Onun için dikkat etmek gerekiyor bazı şeylere. Ama ben benim hakkımda o kardeşlerim Ebu Erdoğan'ın kadın olsun, erkek olsun neler yazdıklarını ben çok iyi biliyorum. Ama hiç önemli değil. Uğrunda da değil. Anlatabildim mi? Hiç önemli değil. Allah razı olsun Necmi. Tanrı. Biz tarafkir değil. Öğrenize hayırda dua eden insanlarız. Hayırlı olsun. Allah hayraya hizmet etmeyi hepimize nasip etti. İnşallah hayır olur. Böyle ben daha hayırlı olduğu inancındayım. Elhamdülillah. Kendileri gittiler. Kendileri girmeyeceklerini söylediler. Kızdılar. Gittiler. Odalarını açtılar ve devam ediyorlar. Nerede mavfati? Kavgalarını da onunla yaptılar. Benimle de değil. gene o denilen bir hanımın yüzünden olmuş herhalde bir daha oradanıza girmeyeceğim deyip çekip gitmiş öyle de umursam başka da hiçbir sorun yok hiçbir sorunumuz yok İstersen buyurun ama bizim hiçbir sorunumuz yok hiçbir şeyimiz yok ama ben mesela Ramazan'da birinci günüydü Arife günüydü kalmadım. 12 tane arkadaştan istişare ettim. Çünkü aldığım emeğin nerede? NCP'ye girdiğimde de özelden birçok arkadaş yazdı. Hanım kardeşler olsun, erkek kardeşler olsun. Hocam Ramazan ayındayız. banları açsanız olmaz mı diye. inanın bir tane kardeş açılsa hayır olur dedi. O da Musa kardeş. Bak Allah razı olsun, hayırlı düşündü. İnanın onun dışında on tane arkadaş aynen bana şunu dedi. Ben hepsini de açma tarafındayım. Siz ne derseniz ben öyle yapacağım dedim. Bak o da odadaki arkadaşlardan istişare ettim. İnanın bir tanesi hocam açmayın dedi. Ben de istişareye aynen bağlı kaldım. Ya, yarın Ay despertçe böyle yapıldı edildi denmesin diye ben de bu şekilde hareket ettim. Tamam mı kardeşim? Meselenin özü bu. Ve herkes de böyle hayırlı olduğu inancında. isteyen istediği odaya gider. Öyle mi? Hayırlısı. Rabbim haktan hayırdan bizleri ayırmasın. Raz oldu amelleri işleme yetimize nasip etsin. Önemli olan bu. Yoksa dert teker teker irdeleyip konuşma e, hak değilse insana hayır getirmez. Ha, şu da önemli. Şu da önemli. Gene mi düştük kardeşler ya? Aleyküm selamına tamam. Herkes düşüncesinde özgür değil Ertuğrul Özgürlük küfürdedir İnsan seçme hakkına sahiptir Ya hayrı seçer ya da şerri. Aklın yolu binlercedir Vahlin yolu ise birdir amin İcmay ee, ben haklı olduğumu iddia etmiyorum eğer haklı olduğum hak beni kardeşimden ayrı kılıyorsa bu hak değildir ben bunun bilincinde birisiyim anlatabildim mi? eğer ben hak, kendimi haklı görüyorsa ve bu hak da beni kardeşimden ayrı düşürüyorsa bu hak bu hak değil ben bunu bilen birisiyim Allah bizleri mağfiret etsin. Ama dediğim gibi bir tahammül var. Tahammülünde bir sınırı var. Bunun bir sınırı var. Bu açtır mı? Bu sefer boynunda İslam bağı olsa da bir kardeşin hakkında hoş olmayan sözleri söyleyebilirsin. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kardeşini diyoruz. Sevmek istiyorsan ülfeti kes. Yani ülfeti kes. Ben de bunu yaptım. Kendime bundan başka bir şey çıkış bulamadım. Hayır olur inşallah. Ben kendileri için de hayır niyet besliyorum. Ben bir Müslüman için şer hiçbir zaman besleyemem. Daha başka da konuşmak istemiyorum. Rabbim hayırdan ayırmasın. Görün inşallah. Sorduğun için konuştuğumda bu ayet Allah günahlarımızı affe ve mağfiret etsin. Subhani ki Allahümme ve bihamdiki bişveden la ilahe illa enti estağfurakı ve yatuburayım.